bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengü Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Merhaba Fikret, hoş geldin. Günaydın. Hoş geldin. Merhabalar. Bengi'ye Bengi de bağlanacağız evet. birazdan değil mi? Evet. Ba bağlandık galiba. Ha, bağlandık. Hattaymış. Hattaymış. Merhaba Bengi. Merhaba. Mer Merhaba duyuyor musunuz? Ee, biraz ıı, kesikli de oluyor, olabilir. Hafif bir yer değiştirmen mümkünse belki daha iyi ee, olabilir. Değiştiriyorum. Okey biz başlayalım. Evet. Ee, bugün biraz müşterekler ve... Yönetişim ilişkisi üzerine duralım istiyoruz. Filme nereden başlamıştık onu bir hatırlayalım. Hardin ve Öström, müşterek kaynakların sorunlarını tartışırken o daha daha ziyade kaynak kullanımına vermiş durumdaydı. Hatırlayacak olursak İşte meralardan konuşuldu, gölde denizdeki avlanan balıktan konuşuldu. Bir doğal kaynak var. Bu doğal kaynağa ulaşımda sınırlar olmadığı için işte herkes gidebiliyor ve dolayısıyla herkesin gitmesi durumunda, Hardin'in argümanını hatırlayalım, bir trajediyle karşı karşıya kalıyoruz. Ee, insanlar aşırı miktarda kullanıyorlar. İşte balıksa işte balık soyu bitiyor, meraysa meradaki otlar bitiyor vesaire. Öström ne demişti? Öström'de e, bu her zaman böyle olmayabilir. E, özellikle ufak komüniteler bir araya gelir. Bu kaynakların daha mantıklı kullanılması, daha uzun dönemli kullanılması için işte aklı selim yolları arayabilir. Bir şekilde el sıkışırlar. Ve bir sürü örnek vardır ki e, yerel e, topluluklar kaynaklarını düzgün bir şekilde kullanmışlardır. Kullanmaktadırlar da. E, bu literatürde e, bu yönetişim e, olgusu bir şekilde tabii tartışılmakta olmasına rağmen... Yani ...Öström ve sonrasındaki tartışmalarda... ...yine de vurgu kaynakları biz nasıl kullanacağız? Bir doğal kaynak e, en mantıklı, en verimli bir şekilde nasıl kullanılır gibi bir soruya indirgenmiş durumdaydı. Halbuki yani üçüncü adım tartışmalarda... E, Müşterek kaynakların e, ötesine geçen bir yaklaşım var. E, burada e, öz yönetim olgusunu dar anlamda bir kaynak kullanımıyla sınırlı görmeyen, e, çok daha geniş alanların ne şekilde örgütleneceği, ne şekilde insanların bir araya geleceği üzerinden sürmekte olan da bir tartışma var. Özellikle dikkatimizi... E, yani. Kırsal alandan kent alanına çevirdiğimiz zaman işte birçok örnek var ki bu kent meclisleri olabilir, işte mahalle meclisleri olabilir, başka formlar olabilir. İnsanlar bir araya geliyor ve kentin geleceğine dair işte fikir üretiyorlar. Kentin nasıl kurgulanması gerektiğine dair tartışmalar yürütüyorlar. Ve dolayısıyla da biz de burada bu müşterek kavramını, ...o dar anlamından çıkartıp biraz daha geniş bir anlama alabilir miyiz diye bugün sormak istiyoruz. Evet, nasıl bir hayat yaşayacağına insan vatandaşların kendisinin tartışarak karar vermesi gibi bir ala olabilir. Aynen, aynen. Dolayısıyla e, son dönem literatür özellikle bu noktanın altını bir anlamda e, çiziyor, onu anlamaya çalışıyor, onun üzerine kafa yor yoruyor. Ben e, sesim geliyorsa birkaç hmm. bir şey ekleyeceğim. Tabii tabii geliyor. E, <gülüyor> yani belki şunun da altını çizmekle yarar var. Biz şirketinde e, benim de iktisatçı olmamın fasyonuyla birazcık tabii daha iktisat tarafından e, tartışıyoruz. Ya da yani genel olarak kaynak olarak yorumlu bir eleştiriyoruz. Ama aslında zaten e, diğer sosyal bilimler disiplinleri e, bunu sadece ekonomik faydalarıyla an, anlayan bir müştereklerden... Yaklaşımdan hareket etmiyorlar da ee, insanlar da mesela ortak alanlar ortak varlıklarımız ortak zenginliklerimiz dediğimiz zaman insanların da çoğu zaman Aklına sadece ekonomik faydalar verenler gelmiyor bunun en önemli örneği belki gezi parkı yani park e, bize bir ekonomik fayda sağ yani biz orada ekim biçim yaptığımız için önemli bir yer değil orası aslında aynı yani ya da ekim biçim yapıyor da olabilirdik ama e, bir yan yana gelme yeri ve insanların e, kimsenin para vermeden girebileceği işte bir alışveriş merkezi değil yani siyasa ilişkilerine girmek zorunda kalmadan aslında e, keyfine varabileceğiniz bir alan ve yan yana gelme alanı yani bir ortaklık e, bunun bu bağlamda aslında gezi sonrası da çok önemli müşterekler e, işte insanların mahallenin aslında yan yana gelip o mahalleyi bir ortak yaşam alanı olarak kurgulamakla başlaması. Evet. Ee, yani bunu açıkça söyleyip söylememelerinden bağımsız olarak. Ee, ve onun üzerine söz söylemeye başlaması. Ve ilaveten insanların yan yana gelmesi zaten o forumlarda ayrı bir müştereklikte yaratıyor. Yani birazcık biz bu taraftan da konuşalım dedik. Ve e, Fikret'in de dediği gibi, işte kırsal müşterekleri düşünürken yayla, mera falan demek daha... Kolay ama şimdi kentsel müşterekler dediğimiz zaman işte bu tür formlar daha yaygın. Ee, birazcık o yüzden öz yönetim e, nedir? Ya da yani müşterekleri neden öz yönetimle tanımlıyoruz falan diye bugün konuşalım dedik. Ve de özellikle e, Ömer abi sizin de Ayvalık'taki e, bir yakın geçmişte son bir ay içinde bir gidip evet. geldiğinizde anlatsınız. Birkaç şeyden belki bahsedelim diye istedik. Evet aslında ilginç, çok benim için de bir sürpriz niteliğindeydi, beklenmedik bir şeydi. Aslında Slow Olive diye bir kapsamlı bir program çerçevesinde orada hem panelist olarak hem de bir nutuk çekmek üzere orada bulunuyordum ama bir gün kaytardım. Kırdım okulu ve <gülüyor> bizim mahallenin, bizim de evimizin olduğu Fethiye Mahallesi'nde yapılan büyük bir e, toplantılar zinciri var. Onun Fethiye Mahallesi'nde olanına katıldık. Ay Ayvalık Belediye Başkanı'yla beraber ve muhtarla. Fethiye Mahallesi'nin muhtarıyla beraber ve çok etkileyici bir e, izlenimler dizisiyle ayrıldık orada. E, Karım'la beraber yani... E, bir kere sokağın ortasında kurulmuş, bayağı kahve çay servisinde yapıldı. Ciddi bir mahalle toplantısı vardı. işte plastik iskemleler yerleştirilmişti. Muhtar orada ve belediye başkanı da yetkili, kendi müdürleriyle, amirleriyle birlikte oradaydı. Ve çok çarpıcı bazı görüntüler vardı. Mesela işte 8 yaşında yaklaşık bir kız çocuğu benim birkaç sandalye ötemde oturuyordu ve elini kaldırıp duruyordu. Allah Allah, böyle bir şeye de pek rastlamış değildim. Ne olacak derken ona söz verdiler. O da çıktı ve sokakların bir kısmında ot basmış olduğunu ve bitlendiklerini buna bir tedbir alınması gerektiğini söyledi mesela. Ee, onun arkasından da mesela 104 yaşında bir e, kadının da e, çok fazla bir şey söylemedi ama oradaydı. O toplantıya katılmıştı. Yani 1910-102 yaşında özür dilerim. E, 1914 doğumlu bir A hanımda mahalleli e e olarak konuştu. Yani orada bulunmaktan memnun olduğunu söyledi. Onun dışında da mesela çok sayıda farklı tipte şikayet dile getiriliyordu. Tam böyle işte biraz önce Fikret'in de senin de söylediğin bir mahallelik bilinci, vatandaşlık bilinci gibi bir şey ortaya çıktı. Birisi dedi ki mesela hoparlörlerin bozuluyor ve dolayısıyla da mesela sala verilmesini engelliyorlar ve kim öldü kim kaldı bilemiyoruz dedi. Şimdi bu da ilginçti. E, e, fakat buna karşılık e, Belediye Başkanı'nın da söylediği bir şey vardı. Ama karşı görüşte olanlar da var dedi. Bu da gürültü kirliliği de oluyor dedi. Ve böyle de böylece tamamen olması gerektiği gibi bir tartışmaya da işte tanık olduk. Ya da mesela bir... E, hanım çıktı ve dedi ki e, kafamıza taş yağacak dedi. Yani ne demek istiyorsun diye baktık. Yani şunu söylüyorum kiremitler düşecek. Çok kritik durumdaki binalar da var bu dar sokaklarda dedi. Ve nerede diye sorunca belediye başkanı da hemen yukarısını gösterdi eliyle. Tam tepemizde Evet o konu anıtlar koruma kuruluna ait bir mesele ama acilen önlem almamız gerekir. Başımıza taş kiremit düşmeden dediler. Ve çok önemli bence bir şey daha söylendi burada. Ee, Belediye başkanı dedi ki 1600'ün üzerinde kayıtlanmış ev. Kayıt altına alınmış eski yani Rumlardan kalan ve anıt niteliğinde restore edilerek tarihe mal edilmesi gereken ev var. Bu başka hiçbir yerde de bu yüksek sayıda yok. Hatta bazı rakamların ilavesiyle 1800'e kadar ulaşabiliyor dedi. Bunların bugüne kadar bu şekilde korunuyor olması ve korunma ihtimali, restore edilmesi ihtimali bir tek şeye bağlıydı. İşte mahalle önünde, kapıların önünde dedikodu yapan kadınlar sayesinde korunmuştur. Onlar sahip çıktılar bu evlere dedi. Çok bence tayin edici şeyler söylediler. Ben çok etkilendim yani ve bunun demokrasi için genel olarak müşterekler falan gayet karmaşık şeyler olduğu düşünülüyor. Ben de çıkıp iki kelime ettim. Yani çok karmaşık diye işte demokrasi dediği şey bu bundan ibaret. Burada oturup bunları konuşmaktan ibaret. Dedik. Hatta bizim evin komşusunda ciddi bir yangın olmuştu. O, o, o komşumuza da yardım talebini de dilekçesinde biz bizzat e, muhtara ve e, belediye başkanına verme fırsatı bulduk. Yani böyle çok, çok somut şeylerin konuşulduğu hoş bir şey oldu yani ev, evi yanan ve şimdi yakınlarının evinde kalan 85 yaşında bir kadın komşumuzu ziyaret ettiler. Ben de gittim ve evin onarılması için gereken malzemeleri de sağlanma e, şeyini sözünü verdi belediye başkanı. Ve son toplantının son şeyinde de şunu söyleyeyim. Ee, yapabildiklerimizi ve yapamadıklarımızı e, görüşmek üzere 6 ay sonra burada bir toplantı daha yapacağız dedi belediye başkanı ee, ve hesap sorabilirsiniz demeye getirdi bu da bence e, yani propagandaya girmez inşallah ama ben <gülüyor> ben, ben böyle anlıyorum <gülüyor> demokratik <yani>. ee, ya <gülüyor> bu söylediklerinizin aslında çok önemli birkaç şey var bir e, bir tanesi yani şeyi tam anlayamadım gerçi yani bu toplantı mesela belediye başkanı e, gelmediği zaman da mahallenin kendi arasında yaptığı bir toplantılardan biri mi? E, Yok bu şeymiş gibi... Bengi yani bu üçüncüsünü yapmışlar sıra üçüncüde bizim Fethiye mahallesine gelmiş çok denk geldi benim e, bulunmama e, o sırada ama bunlar her mahallede haftada bir ya da haftada bir iyi bilmiyorum ama bütün mahallelerde bu toplantıları yap, yapacağız Yapıyorlar. dedi evet anladım yani bir kere işte yani yerel yönetimin belki müştereklere bir yer açması olarak da düşünebiliriz ve her yönetim, yerel yönetimin yapmadığı bir şey bu yani mahallenin oradaki ortak alanı üzerine söz söylemesi ve taleplerini ifade etmesi anlamına geliyor e, i̇kinci olarak bu kadınların e, şeyleri, e, anıt niteliğindeki eski evleri koruması bence çok önemli bir şey. Çünkü aslında işte bir bakış açısına göre işte sokakta oturup dedikodu e, yapıyorlar gibi görebileceğimiz dışarıdan bir şey. Aslında kadınların o sokağı, evlerin önünü bir müşterek olarak kullanıyor olması e, Ortak alanları onların yan yana gelme alanları olarak kullanıyor olmaları ve bu sayede e, ve buradan hareketle e, oralara sahip çıkıyor olmaları. Ve bu da şeyi de gösteriyor. Yani sokak dediğimiz ya da bina dediğimiz şey sadece bir fiziksellikten ibaret değil. İşte önünde oturup konuşan ve orada bir toplumsal ilişki kuran kadınlar olmadan orası... Aynı şey değil yani o mahalle üreten aynı zamanda o ortakalanı üreten aynı zamanda kadınların çıkıp sokakta birbirleriyle konuşuyor olmaları. Aynen öyle ben de bir şey de unuttum çok önemli bir nokta bizim benim oradaki çok sayıda sınırlı gün geçiriyorum ama fakat önemli bir şey gayet yokuş yukarı bir alanda bizim mahalle evin bulunduğu yer. Ve çok dar sokaklar, özellikle alışveriş falan yapanlar için ve belli bir yaştan sonrakiler için çok zor oluyor yokuşları çıkmak. Bu da dile getirildi ve bir atlı araba gibi düzenli bir şey çözümü, eşyaları taşımak üzere günde iki defa mesela servis konması gibi de bir şey orada karar alındı. Sonuç ne oldu bilmiyorum ama benim beni de ilgilendiren bir şey yani orada. <gülüyor> bu <bir sırada. gülüyor> Şimdi buradan herhalde altını çizmemiz gereken bir nokta. Ee, bu tür bir araya gelmeler sadece sorunların dile getirildiği bir mecra olmuyor. Aynı zamanda da e, çözümlerin de tartışıldığı bir ortam oluyor. Ee, biraz da yani akıl akıldan üstündür. Farklı Aynen görüşler, ortak akıl. O, ortak akıla ulaşılıyor. Artı bir de şunu söylemek herhalde gerekiyor. Ee, hoparlör örneğinde verdiğin gibi... E, ister istemez farklı pozisyonlar var, bazen çelişen, bazen örtüşen. Bu çatışkılı durumların da masaya yatırılması önemli. Ve çatışkılı durumlar masaya yatırıldığı zaman insanlar karşı tarafı dinleme, onu anlamaya çalışma, hani belki kendi pozisyonundan biraz bir değil mi? Uzlaşma. uzlaşmaları yakalamanın evet, evet. imkanını oluşturuyor. Aksi takdirde yani belediye şunu da yapabilirdi belki bir anket uygulayıp ee, ey mahalleli buradaki sıkıntılarınızı bir yazın bakalım bunları bir sıralayın bakalım ya, bu tür tabii anketler de önemli neyin ne olduğunu anlamak açısından ama bir araya gelmelerin çok daha farklı bir e, noktayı e, harekete getirdiği e, gerçeğini göz ardı Aynen. etmeyelim işte orada da bu ortak aklın üretilmesi uzlaşmaların yaratılması e, çözümlerin tartışılması çözüm üzerine düşünülmesi Bunlar herhalde çok önemli bu mahalle örneğinde olduğu gibi daha geniş kent düzeyinde de olabilir işte üniversite düzeyinde de olabilir gibi yani bunun e, alanlarını çok daha e, farklı e, değerlendirmek de mümkün. Evet. Aynen ee, biz yani e, Fikret'in verdiği örnek çok önemli bence yani ya da belediye başkanı oylama da yaptırtı diye. işte kaç kişi seçti hoparlörün tamirini istiyor. Kaç kişi istemiyor diye. Ama işte bahsettiğimiz tür bir deliberasyon ya da işte karşılıklı fikir alışverişi ve pozisyonların yeniden şekillendirilmesi olmadan ee, buradan işte belki yine yani müşterekler üzerine yazan çizen e, ekibin bir kısmının bu işte e, şeyleri vurguladığını söyledik. Özellikle Elinor Ostrom ve arkadaşlarının karşılıklı güven ilişkileri, toplumsal bağların vesaire ne kadar önemli olduğunu müşterilerin sürdürülebilir kullanmasında ee, ama işte burada ortaya çıkan ki zaten bu tür bağlar verili değil yani bu tür bağlar ancak bu tür ortaklıklar, ortak alanlar tartışma alanları e, oluşturuldukça oluyor yani oradaki örneği de sadece hoparlör e, noktasında yani ona özgü görmemek lazım yani orada bir Karşılıklı pozisyonların tartışılması ve herkesin belki bir adım ortaya doğru atması bir sonraki mesele de bu tür bir pozisyona gelmesini zaten daha kolaylaştırılıyor. Evet artık. bir de şeyde ee... iktisadi olarak da ilginç bir öneri de vardı şimdi onu da geç hatırladığım şeylerden biri olarak ilave edeyim. E, bu naylon poşetlerin kullanılmasından kurtulup kadınların evlerde kağıttan kese kağıdı yaparak para kazanması gibi bir fikir de ortaya atıldı ve bu çok e, ilgi de gördü mesela. E, bu da tartışılacak evet. ve sonuca bağlanacak şeylerden bir tanesiydi bu mahalle toplantısında, Fethiye mahallesinde. Evet burada güzelmiş. <gülüyor> bir de çok büyük bir sorun galiba Ayvalık'ta genel olarak çok yani katılıklı sorun, e, evet. olması çok da kalabalık olduğu için olduğu sezonlarda özellikle. Belki evet yani bizim e, müşterekler konusunu e, hem de büyüme meselesinden sonra açmamız. E, tam da bu tür şeyler nedeniyle yani e, müşterekler sadece ekonomik büyümenin e, hizmetinde kaynaklar olarak algılanmamalı. Böyle algılandıkları zaman bile bir sürü olumsuz süreci ortaya koyabiliyorlar ama müşteriler aslında temelden demokrasiyle ilgili bir şey ve alanların, varlıkların, kaynakların yani bunlar birbiriyle örtüşmek zorunda değil. Kullanıcılarının onların nasıl kullanılacağına dair bir karar vermesi iki bu karar sürecinin olabildiğince katılımcı ve demokratik bir şekilde örgütlenebiliyor olmasıyla ilgili şeyler ee, belki yöneticiler siyaset ya da müstahkemler e, toplumu bahsederken özellikle bundan e, şey yapmak lazım yani bundan bahsediyor olmak lazım bir ikincisi de <gülüyor> şimdi Ayvalık örnek tabii olumlu bir örnek yani bir müstahkemleşmeyi e, açan bir yerel yönetimden. Bahsediyoruz. Ya da bunu geliştireceği politikalarda bunu dikkate alacak. yani Hem bunun ortamını oluşturmaya yardım eden hem de bunu dikkate alan, yani ezmek yerine dikkate alan bir yerel yönetimden bahsediyoruz. Ama mesele tabii her zaman böyle olmuyor yani tabii. bildiğimiz üzere. E, o açıdan e, yine önemli bir örnek e, ve şey açısından da ben önemli buluyorum. Biz işte kentsel mekanın ortak yönetimi, müşterekleştirilmesi gibi şeylerden bahsederken öncelikle ister istemez aklımıza gelen gezi oluyor. E, parktaki parkın nasıl kullanılacağı ile ilgili, parkın nasıl düzenleneceği ile ilgili parktaki benim karar veriyor olduğu birkaç mekanizma çıkmıştı bu da. Park forumları bunlardan bir tanesi de parkın içinde olan. Ki daha sonra bu hissiyat, bu e, öz yönetim isteği, ee, mahalle forumlarında park boşaltıldıktan sonra gördüğümüz e, bir şeydi. İnsanlar ey tamam parktan çıktık artık bize ne demediler. Kendi e, şeylerinde mahallelerindeki parklarda bir araya gelerek e, o park yani sadece belki daha makro politikayı değil aynı zamanda mahallenin birebir ihtiyacı sorunu olan e, ya da yapılması beraber yapılmış planlanan şeyleri konuşmaya başladılar. Bunun yanı sıra mahallenin kendi ihtiyaçlarını kendi içinde karşılayabileceği bir takım e, mesela aranjmanlar çıkmaya başladı. İşte, ben avukatım dedi birisi, öbürü dedi ki ben doktorum, öbürü dedi ki ben bilmem neyim ve mesela mahalleyi ilgilendiren, bütün mahalleyi ilgilendiren hukuki ya da bir e, meselelerde mahallenin birbirine yardım edecek bu tür hizmetlerini, yani kimin ne kabiliyeti varsa ortaya koyduğu ve bunu bir ortak zenginlik olarak, o ortak havuzu, kabiliyetler havuzunu ortak zenginlik olarak kullanmaya başladı, başlama adımları attığını gördük. Ee, bir üçüncüsü de işte insanlar o parklara giderek aslında o müstebekliği de oluşturmuş oluyorlardı. Yani oraya gitmeselerdi e, hiçbir zaman olmayacaktı. Ve bu forumların biraz sönümlenmesiyle böyle hepinizin aklında belki... Hani bunlar bitti falan e, böyle denedik olmadı gibi bir şey var ama e, güncel örneklerin ve sadece İstanbul'da değil ki yani başka İstanbul'un bazı yerlerinde de bu tür şekilde forumlar devam ediyor ve yerlerin timlerin bunları dikkate aldığı oluyor ama... Sadece İstanbul'da değil aslında birçok yerde ve beklemediğimiz belki yerlerde sizin de şaşırmış olduğunuz üzere e, karşımıza çıkacağı, karşımıza çıkmasa bile bunu talep edeceğimiz, edebileceğimiz, bunun en büyük hakkımız olduğunu hatırlamak çok önemli. Evet somut bir örnek bu. Yani bir arkadaşımızla konuşurken de... E bu Amerika'daki işte mahalle meclislerine filan, kent meclislerine benziyor dendiği zaman ben de belki de aslında daha da eskiye gidip aynı topraklarda, Kidonya'da zaten bunun eski Kadim Yunan'da olduğunu söyledim. <gülüyor> Birlikte güldük yani hakikaten. Evet, doğru böyle oldu. Bir ge doğru. <gülüyor> gelenek var yani. Amerikalılarda Kidonya'dan öğrenmişlerdir yani. <gülüyor> evet. evet. Geldik sonra. Evet programı bitiriyoruz herhalde. Tam evet tamam zamanı oldu. oldu. Çok teşekkür ederiz. Biz tamam. i̇şte, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Polat ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar.